Gene bir acif size haber vereyim ki, ta-si-mim ayeti celilisinin bu müteşabihattır. Bunun tefsirinde ki yerlerinde gösterebilirim. Birisi İbn Kesir tefsiri ve tefsiri taberi. Aynı ayeti kelimin tefsirine bakmalarını rica ediyorum arzu edenlere. Bir zat İbni Abbas'a geldi. Dedi ki, Efendim Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başlarında müteşabihatlar var. Yani elif la mim elif la mîm ra tasîm si, mîm kafha ya insad gibi. Bunların manalarından bize haber verir misiniz? Ez cümle tasîm mim ne demektir? i̇bn Abbas ona dedi ki seni enter edecek bir mana yok orada. Sen git, senin işin değil o. Sen Allah'ın kitabını oku, emirlere ve nehilere, dualara bak. Kısaları oku, ibret al. Senin, bu işte seni anlaman lazım değil. O adam mahzun oldu ve İbni Abbas'ın huzurundan ayrılırken İbni Abbas'ın yanında bulunan Huzeyfetül Yemani ki peygamberin <gülüyor> sırdaşıydı. O dedi ki gel gel ben sana anlatayım onu. Hadi bir parça öğren. Bir şehir olacak yani bir şehir yapılacak. O şehrin ortasından bir nehir akacak. O şehri ikiye yaracak. Kıyamet yakın bir zamanda peygamberin sülalesinden Abdülillah namında bir zaten. Bu zatı katledecekler. Sonra onları katledenleri de sabaha karşı ateş gelip yakacak. Yani onları da sabaha karşı katledecekler silahla. E o zaten bu haber verildiği vakitte ne Bağdat şehri vardı. Yoktu şehri falan hiçbir şey. Sonradan Bağdat tekrardan imal ettiler, Abbasiler bir Bağdat şehri ortaya koydular. Ve netikim 1958 senesinde Abdülilah peygamber sülalesinden katlılındı. Ve Faysal katlılındı. Ve onu katleden kasimi de sabaha karşı aynen ateşle katlettiler. Bu kısa yukarıda isimlerini saydiğim taberi ve İbni kesir tefsirlerinde mevcuttur ki baktığıyla yazılmış. Yani bundan bin sene evvel yazılmış şey tefsirdir. Yani bunun gibi nice, bunun gibi nice esrar ilahi Kur'an'dan mevcuttur. Ama anlayana, görene, körene.